Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri işte. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Ki, kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın açısını e, Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri bir metropolitikada daha birlikteyiz. E, bugün konuğumuz e, Selva Gürdoğan hoş geldin Selva. Merhabalar Koran Bey. E, merhaba şimdi e, ilk önce e, biz tabi ayağımızın tozuyla hemen şu anda Tasarım BNL'nin basın toplantısından geliyoruz. E, toplantı şu anda sorularla devam ediyor İstersen sıcak olarak e, ondan başlayabiliriz bugün Hem de seni daha iyi tanımak için Hem Superpool ve hem de şu anda 8 Kasım'da e, İstanbul'da açılan Studio X e, Bir uluslararası küresel bir network olarak e, Bir kent çalışma alanı Bunu bir de, e, tanıtmanı e, de çok ilişkili konular gibi gözüküyor İlk önce istersen bu e, tasarım Biennale ile e, başlayalım Ee, tasarım Bienniali'nin e, teması bugün açıklandı bu sabah ee, birkaç e, dakika önce diyelim ya, tamam. yarım, yarım saat önce oradan başlayalım. Tamam. A, gelecek artık eskisi gibi değil tema bu. Ee, ikinci tasarım Bienniali bu ve e, burada ilginç bir takım şeyler var konular var. Evet ee, ee, e, bir şey. Tasarım Bienniali ile ilgili evet toplantıdan şimdi geliyoruz. Bu e, konu olarak gelecek artık eskisi gibi değil e, ve aslında sorguladığı şeylerden biri de manifestolar olacak. Yani bu gelecek tartışmasını hem geçmiş hem yeni ya da e, önümüzde tekrar ortaya çıkacak manifestolar üzerinden konuşmak istiyorlar. Bu Ben bunu çok ilginç buluyorum çünkü e, aslında e, geçmişe referans verip geleceği konuşan bir tartışma manifesto dediğiniz zaman... Çünkü olur olmaz yani hemen haliyle şey eski moda bir şeyden bahsediyorsunuz biraz ve bu eski modalığı tercih etmiş olmaları yani aslında belki teorik ortamda da manifesto deyince hani burun kırılır yani bu, bu dönemi geçtik biz evet. ama bir yandan da geleceği sürekli tartışan bir dönemin içerisindeyiz yani baktığınız zaman işte Guggenheim'den tutunmamaya işte herkes büyük kurumlar sürekli özellikle mimarlardan böyle bir şehir ve gelecek E, teması çalıştır yani Biz de bunların birkaç tanesinin içerisinde bulunduk. İşte geçen sene Audio Urban Future Award diye bir programın içerisinde İstanbul'un e, geleceğiyle ilgili çalışmamız istendi. Bu sene MoMA ile tekrar çalışıyoruz. E, hep böyle bir mimarlar gelecek ve şehir konusu çalışılıyor. Ama bunu e, bir durup bir düşünmek yani biz tek sürekli gelecek konuşuyoruz ama hangi kontekst hangi bağlam içerisinde konuşuyoruz bunu tekrar değerlendirmek bence e, iyi bir iyi bir e, konu. Peki burada işte manifesto aslında tabii çağrıştırdığı şey biraz ütopyalar, işte böyle büyük söylemler, büyük fikirler. Yani böyle her şeyi belirleyen, onun dışındaki şeyleri de önemsizleştiren bir şey. Oysa ki burada yani bu geçmişle e, yüzleşmek ya da geçmişle ilişki kurmak ...bugünü tabii çok belirleyen bir şey... ...yani gelecek temasını aslında... ...geçmişle tekrar ilişkilendirerek okumak... Evet. ...çok önemli. Burada aslında... ...bir söylem kırılmasından ziyade... ...çünkü aslında bu manifestoların içinde... ...çok ciddi söylem kırılmaları oldu... ...60'larda oldu, 80'lerde oldu... ...ama bu kırılmaların ötesine... ...geçen bir manifesto okuması... ...sanki var gibi geliyor bana. Yani Onu tarihsel bir... bağlamı içinde... ...yeniden Evet, yani öyle bir hedefi var... Evet. ...ve bunu da... ...bugünün İstanbul'un açık uçluk tartışmalarından alıyor bir şekilde. yani Çünkü dedikleri Zoe ile yaz boyunca konuşurken de söyledikleri hep şey oldu. Biz birçok insanla konuştuk ve birçok insan şimdi ne olacak sorusunu sordu bize dedi. Yani herkesin kafasında şimdi ne olacak sorusu var dedi. Yani o yüzden birçok çoklu bir söylem var. Ve bunu geçmişin ütopyasının yani işte tek söylemin tekrar düşünülerek bugünün çoklu söylemini ...onun içerisinde oturtmak bence e, anlamlı bir e, çalışma e, ve umarım e, herkes de bu, bu e, bağlam içerisinde iyi işler çıkartacaktır. Evet şimdi burada tabii e, önümüzdeki günlerde belki daha ayrıntılı konuşma fırsatı da buluruz buluruz e, Biennale hakkında. E, şu anda daha ilk temasımız yani, evet. yani bugün... Yarım saat oldu e, konuyu e, fark etmem ya da öğrenmem. E, bu tabii yani şimdi burada gördüğüm şey benim hani salona girerken zaten işte arkadaşlarıma rastladım ve arkadaşlarım ya ne yapacağız artık ya ne olacak? Herkes bu soruyla zaten şey ya artık yapacak bir şey kaldı mı falan diyenler de vardı işte. Bir takım insanlar umutsuz, bir takım insanlar gelecekle ilgili bir şeyleri belirsizlik yani eskiden daha belirli bir durum vardı. Yani işte bir şeyler yapılıyor, şunlar oluyor, bunlar. Sanki böyle bir belirsizlik içinde bir hava vardı yani o şey başlamadan önce. Sonra da bu şeyi konuşunca yani ne olacak, nereye gidilebilir, buradan ne çıkabilir falan. Aslında bunun eskisinden farklı olan tarafı şu müzakere edebilmek. ...düşünmek yani açık uçlu olması... ...tasarım dünyasında... ...çünkü iki şey arasında gidip geldi... ...modernleşme süreci... ...bir böyle son derece belirleyici... ...totaliter... ...adeta bir e, tasarım... E, ...nesnesi haline getiren sürekli kentlere... ...bir yaklaşım vardı... yani ...bir total tasarım ütopyası... ...her zaman kent sanki bir tasarlanacak eşya gibi... ...nesneleştirilmişti... ...yani bu... Tekabüliyet ilişkisi, tasarımla kent arasındaki ilişki aslında hep tek yönlü kurulmuş bir ilişkiydi. Buna siyasi söylemleri ve iktidarı da katarsak tabii sadece mimari değil, e, kentsel e, tasarım dediğimiz zaman aslında siyasal söylemleri de katmamız gerekiyor. Bu e, söylem tipi aslında hiyerarşik bir söylemdi ve Tekabüliyet ilişkisi kurulmuştu. Yani kendi söylediğini gerçekle e, tanımlıyordu. Onun arasında başka bir eylemsellik içermiyordu. Yani gerçeği tanımak, onunla işte şey yapmak falan. Yani bu tabii çok soyutlama, bu çok basitleştirme ama biraz böyleydi. Öbür uçta ise bir belirsizlik ve tanımsızlık. Kontrol edilemezlik. Hatta bazen piyasaya terk etmek. Yani hiç tanımlamamak. Böyle bir liberal bir şey e, uç vardı. Şimdi aslında bu ikisinin de ötesinde yeni bir şey var anlamak üzerine düşünmeye sevk etmek, kışkırtmak nesneyi aktif kılmak hatta nesne dememek, özne demek yani temsil alanı dışında kalana bize bugüne kadar nesne dedik temsil alanının içindekine özne dedik oysaki o sembolik alanda ama temsil dışında kalan her şey yani bir işçinin ya da küçük üreticinin ya da bir kullanıcının pratikleri hep nesneleştirmişti o bunu biz onun adına düşünürüz o bunu bilmez gibi şimdi ise nesneyi aslında bunu taraf tırnak içinde kullanıyorum özneleştiren bir e, tasarım süreci yaşanıyor özellikle kent bağlamında bu çok ciddi bir dönüşüm yani e, şeyi mekanı nesneleştiren insanların nesneleştiren asıl bütün çelişkilerin üretildiği alanı sadece sembolik alanın dışında kaldığı için nesne statüsü kalıcı bir temsil edilen statüsü tanıyan bir söylemdi Çünkü şimdi buradaki şey bana tamamen bunun aslında e, sorgulanması gibi de geliyor. Doğru yani tabii e, tahmin ediyorum sizin kadar bunu açık söyleyebilecek ve e, yani, kuramsallaştırabilecek çok az insan vardır. ve Ben şimdi sizi dinlerken şey düşündüm yani bizim e, eğitim sürecinde de yani, mimarlara biçilen rol aslında sizin anlattığınız ilk rol işte bir... E, Bir nesneyi ya da işte bu şehir bile olabilir e, tasarlama görevini üstlenmiş o, o kişi. E, öteki e, bu üçüncü yöntemi hep beraber öğreniyoruz. E, biz de kendimiz e, kendi pratiğimizde de e, yeni karşılaştığımız bir şey bu aslında. E, o kadar da e, kolay bunu yapabiliyoruz yapabiliriz diyemiyorum ben şu anda. Çünkü daha deneyimlemedik. Ve umarım deneyimleyebiliriz önümüzdeki yıllar içerisinde. Ee... Çok teşvik edici bir durum değil. Yani şimdi <gülüyor> hani piyasa koşullarında hayatta kalabilmesi işte ekiplerin çalışabilmesi gerçekten e, çok zor. Yani bunu denemek için e, şartlar çok Uygun değil. E, değil ihtiyaç var. Ama e, ilginç bir şekilde hep işte bu tür bienal olsun, e, büyük e, sanat kültür kurumları olsun e, bu deneye aslında küçük küçük bütçeler ayırıyorlar. Çünkü e, söylem olarak ilginç bir söylem, e, kuram olarak ilginç bir kuram ve bunu e, e, irdelemek isteyen kurumlar var. İşte şimdi görüyoruz İKS tasarım bienilliği de, de bu konuyu aslında birtakım projeleri destekleyecek. Ee, ve bu konuyla ilgili olan insanların bu tür fırsatları kollaması lazım muhtemelen. Evet, yani... tarihte zannedersem Şubat başı, evet. Şubat başına kadar pek fazla sürede yok aslında. Yok, e, istenilen 75 kelime diye duydum ben bugün e, ve iki imaj, e, evet zor bir iş 75 kelime de e, hayalini insanın kağıda dökmesi ama ya da e. bunu değerlendirmek daha da zor olmalı çünkü. <gülüyor> evet, evet. yani hiç olmazsa e, gödıran kişi e, ne söylediğini biliyor ama o kağıdı okuyan <gülüyor> kişinin e, ne kastedildiğini anlaması daha zor olabilir Evet kolay bir iş değil e, zor bir iş yapıyorlar Çünkü bu ikinci evet. bir yerelci birhalde da genişti konu çok daha şey bir konuydu kente yorulduk ve iki ayrı bölümde e, Joseph Griman'ın Aslında Geçen bienalde, geçen tasarım bienalinde yaptığı iş e, şeye de çok iyi dokunuyordu aslında. Kent pratiklerine hem küçük üreticiler şeyi ve ben orada mesela Toki'ye karşı olan alternatif bir taraftan İstanbul Modern'de Toki ile ilgili sorgulamalar varken Josef Grima'nın e, tasarlamış olduğu bölümde ya da küratörlüğünü yaptığı bölümde e, mesela bu şey toplu konutlara karşı olan alternatifler... Evet Evet. Sergileniyordu 70'li yılların şeyleriydi onlar biraz güncel olarak tanıtımı o çok hoşuma gitmişti benim yani bu şey aslında bir şekilde uzun bir tarihe dayanıyor kentleşme meselesinin tartışılması bu toplu konutlar siteler bütün bu inşaat temelli kentlerin dönüşümü konusunda yaklaşımlar ki burada başka evet, tahmin ediyorum evet. zaten grimanın bıraktığı yerden devam ediyor gibi olacak benim anladığım kadarıyla evet. Yani yanigrime bunun Evet Open source işte açık veri ve o, o, o ayağına bakıyordu burada bu tür yeni alternatif gelecek kurgularının birkaç tanesini bir arada göreceğimizi düşünüyorum birkaç farklı çizgide değerlendirileceğini bir ...tema kusurluluk muydu geçen Geçen sene, sene kusurluluk teması vardı... ...ama o ilk ön temaydı... ...aslında iki küratör de ona çok dolaylı olarak... ...gönderme yapıyordu... ...yani çok geniş bir tema vardı... ...kusurluluk teması... Evet. ...ondan sonra çok... ...çok spesifik iki tema belirlendi... ...iki küratör tarafından da... ...yani en azından ben öyle okudum... Evet. ...o genişliğe tepki olarak... ...belki iki çok tanımlı tema vardı... Bakalım. Evet. evet ee, Burada peki e, şimdi bu e, şeyin gerçekleşme safhaları nasıl olacak diye bakarsak. E, bir kere e, küratör Zorian e, ben duymamıştım adını ama herhalde tanınan e, bir kişi. Evet. E, Chicago'da e, çalışıyor. E, çok heyecanlı bir insan. Biz de aslında serginin e, bir grafik ekiple beraber Project Projects diye New York'ta. onunlarla beraber mekan tasarımını ve e, grafik Tasarımlarını üstlen, üstlendik. Ee, bizim için de çok heyecanlı bir proje bu. O yüzden Zoya ile birkaç defa görüştük. Ee, o yüzden biraz temaya daha alışayım. Çünkü temayı aslında e, bir, bir ay önce duymuştuk. Mekanları biliyor musun? Peki kullanacak mekanlar arasında evet. bir ön fikri olarak tabii. Ön fikri olarak ama. bildiğim kadarıyla e, Rum okulu e, var. Evet, baş... Orası artık bir emeği, evet. sürekli mekanı haline evet, geldi. Orası da tabii sizin ev çok emeğinizin olduğu bir bina... Bu konuda ben sizin biraz... ne düşündüğünüzü ben sormak istedim. <gülüyor> Orada tabii şey var. Sadece Biennial için kullanılan bir mekan olmadığını düşünüyorlar. Tabii şey olarak burada şu anda cemaat adına bir vakıf yönetiyor Galata Rum Okulu'nu. Buradaki amaç asıl bu mekanın bir kamusal alan olarak korunması. Çünkü bugüne kadar hep gelir getirici şeyler içinde bu tip mülkler sahiplerine geri verildiğinde ya da sahipleri bunları korumaya... Çalıştığı sürece işte genellikle kiliseler ya da işte hastane, yetimhane gibi şeylere gelir getirsin diye kiraya verilmiş. Çünkü işlemini yitirdi öğrencisi kalmadığı için. Rum topluluğu İstanbul'da artık yokluğuyla herhalde anılıyor. Varlığıyla değil. Bu tip mekanların dönüşümünde tabii eski şey modeller yani neoklasik şekilde burayı okul olarak kullanalım ya da işte burayı Bizim kamu işlevimizi şu şekilde tarif edelim aslında bütün İstanbul için geçerli olan bir soruyu soruyorlar yani nasıl antrepolar için burası gelecekte işte gene gümrüklü saha olmayacak ya da gaz fabrikaları nasıl gene enerji üretiminde kullanılmayacaksa aslında okul da okul olarak kullanılmayacak bu çok açık gözüküyor. Keşke kullanılabilse, öğrencileri olsa, oradaki semtte gene aynı sosyal doku yaşıyor olsa. Fakat bunlar ortadan kalkmış olduğu için bunun karşılığı bu yok oluşu sessizce karşılamak mı? Yani bu yok oluşa seyirci kalmak mı? Yoksa bu yok yok oluşa asla direnecek bir şeyler mi bulmak, yeni formüller? Okul olarak korunamıyorsa, o zaman demek ki yeni bir formül bulmak zorundayız diye düşünüyorlar. Ama bunun tam bir cevabı da yok. Şu anda işte Bienal gibi güncel sanat etkinliklerine açık bir kamusal alana dönüştüler ki Bienal'de de herhalde kullanılan çok az kamusal alandan biri Galata Rum Okulu. E, Tabi herhalde birkaç mekan daha olacak. Evet ama o kısmını tam ben de bilmiyorum. Herhalde bunlar ama... zaman içinde şey olacak belli olacak sizin diğer projeye biz. Şimdi tamam. geçeceğiz asıl bugünkü sizi <gülüyor> evet. davet etmemizin Teşekkür nedeni ederim. Studio X'i konuşmaktı bu Studio X basında yer aldı kent laboratuvarı dediler işte kentlerin geleceği için sorunlar tanımlamak işte çözümler için yeni düşünce biçimleri geliştirmek için oluşan evet. aslında bir şey platform evet. kapsayıcı katılımcı şeye açık fikirlere açık ...bir platform... ...ve üstelik yani birçok şehirde... ...var, evet. New York'ta var... İşte ...Bombay'da Fiyo var... <gülüyor> ...Rio'da var... ...Pekin'de var evet... ...çok sayıda şey de var... ...bu çok ilginç geldi... Yani ...ben de hep İstanbul'da böyle bir şey olsa diye... ...hep içimden geçerdi... <gülüyor> ...bunun... ...fiili olarak gerçekleşmiş olması... En azından denenmiş olması. Yani evet, şimdi gerçekleşmiş demeyelim. E, evet. Denemeye başlıyoruz diyelim. E, umarım e, istediğimiz gibi de devam eder. Hepimizin sahipleneceği bir, bir mekan olarak e, içeriğinde doldurabiliriz. E, ben biraz bahsedeyim. Kolombiya e, Üniversitesi'nin e, mimarlık fakültesinin bir girişimi aslında bu. E, ve Kolombiya Üniversitesi kendisini tekrar tanımlarken... ...yani e, geleceğe yönelik tanımlarken... ...üniversitenin rolünü ve nasıl... Yeniden şekillenmesi gerektiğini düşünüyor o da yani gene gelecek teması sürekli devam sürekli karşımıza çıkan bir şey e, ve e, kendi görüşleri şöyle diyorlar ki biz eğer e, dünyanın en e, hızlı gelişen ya da kendini değişmekle e, özdeşleşmiş şehir e, özdeşleştiren şehirleri bunlardan bir de İstanbul biz İstanbul'u şu ara hep değişen gelişen bir şehir olarak tanımlıyoruz. Bizim buralardan dünyaya tekrar bakabilmemiz lazım. Üniversiteyi tekrar bu yerlerden tanı, görmemiz lazım. Yani kendimize bir de oradan bakmamız lazım diyorlar. Yani yerelden bakmak gibi evet. küresel bir network ama... Yerel şeyleri olan, evet. çalışma deneyim alanları olan bir... Evet ve burada da hep konuşurken şeyde konuşuyoruz İşte bu bir Starbucks değil. Hani biz buraya gelelim dünyanın en güzel kahvesini ki kötü bir kahve. Hani onu yapıyoruz, size veriyoruz değil. Çünkü biz burada aslında bilmediğimiz bir yere geliyoruz ve burayı öğrenmek istiyoruz. Bunu öğrenmenin en kolay yolu da orada bir tartışmayı başlatıp... O, ...o tartışmanın bir parçası olmak... ...dinleyici öğrenici olarak... ...daha ziyade bir şey... ...ve bu şekilde bir konuştuğumuz şey de... ...kesinlikle bir danışmanlık... ...rolü değil bu yani biz işte trafik sorununu... ...çözebiliriz işte trafik şöyle çözülür... ...ya da ne bileyim diye şeyleri getirip... ...burada konuşmak değil... ...ama hani İstanbul'da trafiğin... ...geleceği ne olabilir sorusunu... ...mesela masaya yatırıp... ...bir gelecek... ...hayali kurabilmek gene... ...ve... O hayalden bugüne geri gelebilmek. o Eğer Osmanlı'nın etrafında diyelim ki belediyeden biri var ve orada bir şeyden etkilendi. Onun da bir e, bazı belki çok sıkıştığı yerlerde yeni bir vizyon açıldı onun için. Bu dolaylı bir katı, e, katkısı var aslında şehrin pratik problemlerine. Ama e, daha ziyade işte e, hayal gücünü genişletmek, şehirle ilgili bizim tasavvurumuzu genişletmek. E, bunları dert ediniyorken kendine ve bu, bunu olabildiğince katılımcı bir şekilde yapmayı da Özellikle benim için önemli bir şey bu. Yani masada kimin olmadığını gözlemleyip o kişinin de oraya gelmesini ya da onların da masada olmasını sağlamak benim için önemli. Göreceğiz ne kadar başarılı olabileceğimizi. Çünkü aslında çok kolay bir şey de değil. Söylediğimiz hiç bunların hiçbiri kolay bir şey değil. Ama denemek lazım. Evet mimarlık şeyi, ortamı dediğim zaman genellikle anlaşılan bir takım... Şeylerin temsil edilmesidir projelerle. İşte sergiler foto fotoğraflardan ve yani mekan fotoğraflarından şeylerden oluşur. E, proje çizimlerinden, sergi için yapılmış özel çizimlerden. Bazen de işte bir takım filmlerle e, bize bir şeyler anlatılır. Yani genellikle e, bir sergi ortamı ya da bir e, şey ortamı anlatım ortamı ilişkisi Yani bir iletişim alanından söz ettiğimizde mimarlıkta genellikle bu tip görüntülerle karşılaşırız. Doğru. Studio X'in açılış günü benim dikkatimi çeken farklı bir şeyler vardı orada. Yani şimdi bu masada eksik olan belki bir parça bunu ifade ediyor. Hani sadece mimarlardan oluşmayan ya da sadece mimarlık dediğimiz alanla sınırlı kalmayan daha kentin karmaşık yapısını... Daha o karmaşaya uygun şekilde temsil edebilecek bir dil yaratma problemiyle karşı karşıyayız. Evet. Bu o kadar önemli ki şu anda karşılaştığımız sorunları algılamak için küçük Doğru. bir örnek vermek istiyorum. Tabii ki. Yani işte İstanbul dünya miras listesinde yer alıyor ee, biliyorsun belki 85 yılından beri dört bölgesi tarih yarımadan dünya miras listesinde yer alıyor. UNESCO tabii şey bir kurum çok ağır bir kurum yani Birleşmiş Milletler'in eğitim ve kültür kurumu çok şey hızlı hareket edebilen bir şey değil devletler arası bir kurum sonuçta içinde ben e, Dünya Miras Komitesi toplantısına katıldım yani kültür bakanları falan var yani o katılımcılar arasında onun için bizim devlet yapısının nasıl hareket edebileceğini düşünürsek onun bir araya gelmiş hali diye bakabiliriz <gülüyor> buna rağmen UNESCO içinde bir takım şeylerin hani uzmanlık alanlarından gelen insanların o kültür bakanlarının etkilemesi, siyasi kişilikleri, toplulukları etkilemesi sonucunda bir takım şeyler oluşuyor. Ustası bir takım kriterler de işte yönetim planı hazırlamak, şeyi gelişmeyi düzenleyecek yani sadece katı imar planlarıyla değil gelişmeyi düzenleyecek çok işlevli, çok öncelikli planlar yapmak. Bizim mesela Marmaray projesinde olduğu gibi yani bu kadar büyük bir şeyin sadece bir ulaşım projesi olarak yapılması değil aynı zamanda işte kültürel miras üzerindeki etkilerinin düşünülmesi, oradaki küçük üretim üzerindeki etkileri vesaire gibi. Yani çok karmaşık bir olayla karşı karşıyayız. Fakat bazen biz bu karmaşıklığı şeye doğru yalınlaştırıyoruz kendi söylem tipimize göre. Mesela bunu bir restorasyon problematiği içine Taşımaya çok elverişli bizim algılama biçimiz Özellikle uzmanlardan söz ediyorum. Yani belki e, çok farklı alanlarda, sosyal bilimlerinde çalışan insanların bu tip deneyleri vardır ama genellikle uzmanlar özellikle mimarlık alanında çok şeyin içinde olan, bürokratik çalışmalar içinde olan insanlar ve genellikle bürokrasi, bunu söylemek zorundayız, kendi dar alanında daha iyi sonuç alıyor çünkü. Onu o dar alana sıkıştırıyor. Bu bir restorasyon problemiydi gibi. Süleymaniye projesi mesela oradaki şey o karmaşık olayı sadece bir restorasyon. Ahşap evler yok oluyor. Ya da Marmaray yapılırken işte şöyle şöyle işte etkileri olacak diye bakıyoruz. Fakat bu değişimi yönetebilecek o karmaşıklığı üretebilecek temsillere şey yapamıyoruz. Çünkü bu temsiller çok şeyle... E, merkezi bir şekilde ağır basıyor yani kendini çok e, şeye bilim adına kutsuyor diyeyim. Doğru. Yani çok e, büyük bir hakikat şeyi olarak karşımıza çıkıyor. Ulaşım ihtiyacı işte şeyler e, aynı şekilde ona direnmeye çalışan söylemler de genellikle o hakikat alanından hareket ediyor. Yani bu restorasyon böyle olmaz ya da işte şöyle bir şey yapılamaz. E, metro köprüsünün boynuzları fazla yaşıyor falan gibi. Yani hep böyle karşıtlık üstünden kuruluyor. Oysa ki bu Bienal şeyinde de görüldüğü gibi yani yeni olan şey nedir? Tümü tasarlayıcı değil aslında kümülatif bir yaklaşım. İşte şey değil buyurgan değil, anlamaya çalışan, yerine geçen değil özneyi konuşturan falan. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman İstanbul aslında hep bu tip şeylerle karşı karşıya. Sınavlarla mı diyelim? Yani yönetim her zaman Marmaray konusunda böyle UNESCO konusunda böyle ama bunları fırsata dönüştürebilecek şeyler de yok arayüzler yok belki de evet, e, bunun hemen olmasını beklemek biraz yanlış muhtemelen e, çünkü çok eksikler var yani arayüz olarak çok eksikler var e, biz bunu garip bir şekilde geçen yazda çok hissettik e, yani bazı anlarda belediyeden o zaman gelin söyleyin ne istiyorsunuz e, dendiği zaman bile E, neyin nasıl söyleneceğini, işte ki aslında yani kime söyleneceğin, kimin söyleyeceği vesaire en yani bütün bunlar e, icat edilmesi gereken bir sürü kurum, arayüz vesaire var. Yani belki Studio X bunlardan bir tanesi olabilirse Ne güzel. Ama bunun gibi belki 10 15 20 tane daha e, farklı ölçeklerde ve seviyelerde çalışan kuruma ihtiyaç var. Biz bunun belki bir parçasını gösterebiliriz işte bakın ve özellikle de gelecek kurgusu üzerinde kalarak yapabiliriz belki bunu. Çünkü yani belediyenin sahip olduğu imkanlara hiçbir zaman sahip olamayacağız bir konuyu değerlendirmek açısından. Yani veri tabanları olsun, araştırma kapasitesi olsun ama diyelim ki bir takım sorunların sebebini acelecilik ve hemen çözüm arama ve hemen çözüm bulma diye tanımlarsak Belki çok ilerideki bir sorunu tanımlayabilip o ilerideki sorunla ilgili konuşmaya başlayabilirsek hani bu aceleciliği oluşturduğu sorunları bir kenara koyabiliriz belki. Yani mesela şeyi konuşuyoruz işte İstanbul bugün %70 35 yaşın altında bir şehir galiba biraz hata yapıyor olabilirim rakamlarla ama bunun gibi böyle çok dramatik bir şey genç nüfus var. E bu ne demek bir yandan da e, bugün baktığımızda işte e, belki e, bütün e, kurumların çok övündüğü bir şey. Ama demektir ki 40 yaş, 40 sene sonra hep beraber yaşlanacağız. E, yani İstanbul'un yaşlı bir şehir olmasını bugünden konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü yaşlı bir şehir olacağız 40 sene sonra. E, mesela bu tema üzerinden konuşabilmek e, belki ilginç bir şey olur. Çünkü... Ee, ...uzun süreli şeyleri konuşabilmek... E, ...gelecekle ilgili şeyleri konuşabilmek... E, ...belki daha rahat... ...düşünmeye ortam verebilir... E, ...bu yaşlılık bunlardan bir tanesi... ...işte e, sağlık konusu olabilir... ...bu e, gene koruma konusu... ...belle konusu... Yani ...zaten konu çok... Peki şey diyebilir miyiz biraz... ...Saski Esasen'den alıntı yapıp... yani ...örtüyü kaldırmak, yani görünmeyeni göstermek... ...çünkü görünen hepimiz... ...biliyoruz, işte turizm... ...sektörü gelişiyor küresel sermaye emlak şeyinde e, eskiden hiç yoktu. Şimdi çok e, güçlü bir şekilde hissediliyor. E, böyle değişimler yaşanırken ama bunun nereye gideceğini aşağı yukarı tahmin etmek zor değil. Doğru. Yani bunu bir kader gibi yaşayamayız. Yani bu kendiliğinden olmuyor aslında. Doğru. Ve birçok deneyimle de aslında benzerlik taşıyor. Doğru. Nereye gideceği belli. İşte hani bunu hep örnek olarak veriyorum. Venedik'te eğer tamamen turizme teslim olsa Venedik şehri bugün Korkunç bir halde olurdu. Doğru. Adeta ona direniyor çünkü nereye gideceğini biliyor. Yani bu mesela biz de demin bahsettik TOKİ konusu için önemli bir şey olabilir. Yani bu binalar yapıldı, yıkılmayacaklar. Evet. Ve bundan 20 sene sonra da muhtemelen GET'e get ulaşacaklarını işte Avrupa'daki birçok şehrin bu deneyiminden okuyabiliriz bugün. Çoğunun nereye gideceği belli. Evet. Yapı seyisi de olarak. Bununla ilgili şimdiden düşünmeye başlamak aslında belki ilginç bir proje. Bizim masaya yatıracağımız konulardan biri olacak. Tokiler 20 sene sonra ne olacak? Bunun için bugünden ne yapılabilir? Yani orada tekrar çünkü çoğunluğu mesela Sulukle örneğini alalım. İşte Sulukle'nin sosyal yapısı dağıtılıyor. Bir kısmı Toki'ye gönderiliyor. Oluyor olmuyor. Tekrar o yasal çerçeve içerisinde benzer bir sosyal ağ kurmak mümkün mü bilmiyorum. Belki denemek lazım çünkü 20 sene sonra büyük bir faciai de da besliyoruz bugünden. Evet, yani bir taraftan olan biteni de Artık oldu deyip bir kenara koymamak lazım. Evet. Değil mi? Evet. Orada bir şimdiki zamanı hapsolmak gibi orada da öyle bir problem var. Evet. Bu sefer kabul etmediğimizde reddet. Yani şey yapmak yokmuş gibi davranmak. O zaman demek ki olağan bitene de yani şu Toki'nin yapmış olduğu bu şeylere bu bugün televizyonda gördüğümüz o e, ilginç işte şeyler. Evet, e, şat yani... sektörünün gösterisi aslında nereye gideceği belli aşağıya. Evet. Yani bu onu doğrulamak adına değil, bundan daha fazla yapalım diye değil ama işte yapılan bir yüz, herhalde yüzde beşlik bir stok var şimdi bina tipi olarak, bu TOKI benzeri işte kuleler olarak yapılan bütün Sadece bakarsanız. Sadece mi? Emin değilim bakmak Türkiye, istediğim bir rakam Türkiye'de, o İstanbul için düşünüyordum ama yüzde beş yüzde on arasıdır diye tahmin ediyorum ama o da aslında bayağı bir yüksek bir Kapalı rakam. Kapalı sitelerden söz ediyoruz. Kapalı sitelerden ya ve da... şeylerden yüksek kuleler evet. yani bu Garden City'nin kötü versiyonundan evet. yani bakarsanız bütün büyük çekmece küçük çekmece işte temden de gittiğiniz zaman sağlı gördüğünüz yeni mahalleler var ve bunların çoğu E yani alt gelir sınıflarına yönelik de değil, alt gelir düzeylerine yönelik yapılmış şeyler de değil aslında orta sınıf faydalan binalar. çok nereye gideceklerini yani en azından Avrupa örneğinden baktığımız zaman görebiliyoruz. Çünkü onlar da bunu 30 sene önce yaşamış. Evet. Ee, Şimdi gecekonduyla apartman arasında bir ikilem vardı. Evet. Bu ama gene de birbirine yakın şeylerdi. Evet. Yani gecekondu apartmana dönüşebiliyordu. Ve aynı insanlar bir parça bir yumuşak geçiş olabiliyordu yani ciddi bir şey değildi belki o kadar uzak bir mesafe ama şimdi evet. bu dediğimiz gelişme aslında mesafede biraz arttırıyor sanki dünyada da bunun örnekleri var yani bir taraf çok yoksullaşıyor bir taraf çok zenginleşiyor ya da bir taraf tamamen başka bir şekilde bir yaşam tarzına kavuşuyor kendi içinde sadece kendi benzerleriyle ilişki kuruyor. E şimdi bu nefes alalım istersen. Çok iyi olur. Girerken kapıdan sen bir şey seçtin galiba. Ne dinletecektin? Biz evet bu e, dün akşam ne dinlediniz diye sorduk Orhan Bey. Bizim e, evde bu ara çocuklar Yaloz Sabmer'in e, filmini sürekli seyrettiriyor bize. E, oradan bir şey güzel olur. Tamam dinliyoruz. In sail to sea and he told us of his life in the land of submarines so we say parçayı biz birkaç kere çalmış olduk. Evet. Kusura da yakıştı bugüne. Hayır <gülüyor> çok güzel. Ee, şimdi biz tersten başladık bugün. En taze olandan. Doğru. Işte sabah ayağımızın hemen tozuyla geldik. Tasarım beğeneli. Ondan sonra işte Studio X'i konuşmaya başladık. Bir taraftan da Superpool'a doğru. <gülüyor> Sanki tersten başlamak dediğim bu. Hani oradan başlayıp Superpool çünkü kurulalı 7 çok, sene oldu evet. Yedi sene oldu mu? Oldu. Ben yani daha üç beş falan diye Yok. düşünüyordum. Ooo çok. Ee, peki ondan önceki şeyden başlayalım. Nasıl oldu da Superpool yani burada e, kuruldu? Ne, ne amaçla kurdunuz yani? Evet. Ben e, mimarlık eğitimimi İTÜ'de başladım. Ondan sonra Los Angeles'da bitirdim. Bitirdikten sonra da hem Hollanda'da hem New York'ta çalıştım. E, işte toplam böyle bir 7 sene bir E, dışarıda olma hali vardı. Ondan sonra e, eşim ve ortağım Danimarkalı. E, beraber yani New York'ta ol, artık e, bittiğine karar vermiştik or oradaki hayatımızın nereye gideceğimizi düşünüyorduk. E, ya Copenhagen İstanbul'du ve e, İstanbul o zaman daha faydalı olabileceğimizi düşündüğümüz bir yer Yani 7 sene önceden İstanbul'da bugünden aslında biraz farklı mimarlık ortamı açısından. Ee, tabii ki hani büyüklerimiz var işte Emre Aralat olsun, tab Murat Tabanlıoğlu olsun, Nevzat Sayınlar olsun. Yani o jenerasyonun açtığı bir yol var. İyi bir tasarım, iyi bir binayı üretebilmek ile ilgili olarak. Ee, ama e, genç e, oluşumlar aslında e, o döneme rastlıyor biraz işte 7 sene öncesinde. Bir takım bugün gördüğümüz işte sayabilirsek kolaylıkla böyle bir 20-25 tane genç e, ofisi. E, o gün e, 7 sene öncesinde başlayan bir şey bu e, diyebiliriz. E, ve geldiğimizden beri de e, hep e, ilgimizi çeken projeleri odaklanmak istedik. Yani bu da buna yönelik bir e, iş anlayışımız oldu diyelim. E, i̇şte bu dolmuş minibüs haritası vardır ilk yaptığımız işlerden beri 2006-2007 senesinde. Bir ulaşım haritasının olmadığını fark ettiniz evet. İstanbul'da yani bütün bütünü kapsayan bir evet. ulaşım haritası yok hala da ben ha. size söyleyeyim ee, motor tarifeleriyle vapur tarifeleri ve deniz otobüsleri tarifeleri arasında bir ilişki yok. Doğrudur. Bunu sanıyorum bunun üzerine çalışan bir cep telefonu uygulaması üret üzerinde çalışan bir arkadaşımız var. Onu biliyorum. Yani bu cep telefonu uygulamaları bazı, bu tür eksikleri belki bir şekilde kapamanın bir yolu olacak. ilginç bir şey olarak söyleyeyim. işte biz 2010 senesinde bir otobüs haritasını hazırlayalım dedik belediyeye. Böyle bir proje sunduk. 2010 Kültür Başkenti kapsamında. Hı hı, bize o zaman Ee, işte biz bunu zaten çalışıyoruz ee, Hazırlamak hazırlıyoruz Biz bunu bir firmayla çalışıyoruz zaten cevabı gelmişti ee, Bekliyoruz tabi Yani şey değil de belediyelerin işlerinin çok olduğunu tahmin ediyoruz Tabi bir sürü konu var Ama bir, bir şekilde özellikle bu harita konusu bana çok ilginç geliyor Yani şehri kullanıcısına daha iyi anlatmak herkesin için faydalı bir şey Yani benim ne kadar çok otobüsüm var size nasıl iyi servis veriyorum gösterebilmek belediye için önemli olmalı ama bir şekilde e, bu noktaya gelinmiyor. Peki yapıldı mı bu harita? E, biz yüzde otuz yüzde kırk tamamladık ama e, olmadı. E, çünkü daha detaylı bir veri sistemine ve şeye ihtiyacı var. Yani belediyelerindeki bilginin bizde olması lazım ki biz onu grafik olarak işleyebilelim. İnternette peki şeyi açtığımız zaman ulaşımla ilgili bir takım bilgileri şey değil mi? Evet. Rali sistemler işte tabii, nereye tabii. gidiyor? Şey saat şeyleri, tarifeleri tabii, falan Tabii tabii aslında her şey var. E, sadece e, ama hepsi parça parça. Yani bir bütün yok. E, şimdi bütün lazım mı değil miyi konuşabiliriz. Belki bütün lazım değil ama bir yandan da İstanbul gibi bir şehir, şehirde e, bazen bütün de lazım. Çünkü şehrin uçsuz bıçaksız olmadığı hissini... Edinmemiz gerekiyor bence kullanıcıları olarak. Böyle bir sanki uçsuz bucaksız bir şehir, uçsuz bucaksız problemleri var, sorunlarının sonu yok. Evet. E, hiçbir yerinden başlayamadığımız işte e, bir kara kâbus gibi bir şey oluyor eğer anlamamaya başlarsak. E, o yüzden totalini de yani kontrol etmek amaçlı değil ama en azından böyle bir anlama e, anlamaya çalışmak için o haritanın bence hala çok büyük önemi var. İnşallah bir gün yapılır. Buna benzer işler yaptık mesela bu da ondan sonra daha ciddi başka işbirlikleri birlikleri getirdi. Garanti Galeri ile beraber Mapping İstanbul İstanbul'u haritalamak diye bir kitap yaptık. Evet, bir de kütüphane yaptınız. Evet, açık kütüphane diye evet. gene e, geçici. Evet. Kullanım süresi evet. belli. Bütün arşivini açtınız değil mi o dönüşüm sürecinde? Evet. E, şeyin evet. E, Osmanlı Bankası Müzesi'nin de miydi yoksa e, o, Garanti Galeri kafe? Kapsın... Garanti e, platform Garanti'nin arşivi de. Yani şu anda neydi, evet e, şu anda e, Salt Galata'nın e, giriş katında olan kütüphanenin yüzde %50'siydi sanıyorum o zaman. Daha küçük bir kütüphaneydi. Eee onu sergilemiştik e, İstiklal Caddesi üzerinde. O da çok bizim için önemli bir projedir. Çünkü İstanbul'da yaptığımız ilk işti. Ee, ve bu tür projeler aslında birbirini besledi ve fark etti ki bunun da aslında bir piyasası var. Yani bu işten de geçinmek mümkün. Ee, aslında kimsenin yapmadığı işlerdi. Diyebilir miyiz? <gülüyor> evet yani kimsenin yapmadığı işleri yapmanın da bir e, e, fena bir fikir değil. E, tabii ki çok büyük ve çok yani çok kar yapan bir firma değiliz kesinlikle ama e, kendi kendini götürebilen bir e, yaşayabilir Evet yaşayabiliyor. Şimdi zaten ben de buraya getirmek yani bu soruyu sormak istiyordum. Mesela bu haritadan söz ederken İETT işte bir şey mutlaka bir Evet yapılmış bir iştir. Kamu bu ihtiyacı hissediyor ve yaptırmak istiyor diyelim. Ama bir taraftan da bu kamusal alanda diyelim yani çok ince konular olabilir. Yani ne bileyim çok detaylı bunların kamu bürokrasisi tarafından tanımlanması, o alana bir kamusal alan açma ihtiyacı e, kamudan gelmeyebilir. Yani Doğru. ben şeyde gördüm mesela işte kadın çalışmaları konusunda çok ilginç, yaratıcı şeyler var ya da işte yaşlılarla ilgili çalışmalarda, gençlerle ilgili. Bunların hiçbirini hani kamu önceden bilip ona göre o ihtiyacı tanımlayıp bunu ihale ile piyasa aktörlerini açamaz. Dolayısıyla bu sadece piyasa mekanizmalarıyla yapılabilecek bir iş değil. değil. Açık uçlu çünkü. Evet kesinlikle değil. Ee, bu, bu nedenle işte bu tip kurumlara ihtiyaç evet. var. Şimdi o yüzden bizim için de Stüdyo X e, iyi bir e, platform olacak. Yani bir e, bir yandan da genç bir tasarımcı olarak da bizim için ilginç bir platform olmasını hedefliyoruz. İnşallah başka arkadaşlarımız e, da aynı şekilde hisseder ile e, ilgili olarak. Evet Bu konuşmaları açabilmek, bazı sorulmamış soruları sorabilmek e, bunlar önemli. E, bunun içinde bir mekan tahsis etmek lazım bir şekilde. Çünkü e, evet hepimiz konuşuyoruz bir şekilde kendi aramızda ama e, daha e, daha etkili, daha büyük konuşmaları da yapabilmek lazım belki. E, umarız işte e, bir parçasına biz de ev sahipliği etmiş oluruz. Açık radyo gibi aslında. E, <gülüyor> evet, açık radyoda sonuçta bir şey gönüllü olarak başlayan insanların kurduğu bir çalışma fakat bağımsız olması çok önemli ben aslında bunun sıradan bir durum olduğunu düşünüyorum bazen de sizin yaptığınız işin yani burada çok ünik bir şey gibi gözüküyor ama diyelim bu Galata Rum Okulu için bu kamusal alanın dönüşümü işte problemi yaşanırken vakıf, vakıf temsilcileri şeye başvurdular Hollanda Mimarlık Enstitüsü'ne Ve bir Kültür Bakanlığı'nın bir kurumu yani Kültür Bakanlığı'nın içindeki bir özerk yapı tahmin ediyorum. Mimarlık Enstitüsü ve Hollanda hükümetinin de desteğiyle yani buradaki konsolosluğun küçücük bir bütçe desteğiyle bir çalışma yapıldı. Onun içine birçok mimarlık grubu girdi. Hem Türkiye'den hem Hollanda'dan hem başka yerlerden. Küçücük bir örnek yani Doğru. bütçesi olmayan neredeyse bir şey. Yani böyle bir sadece yolculuk paralarını karşılayacak kadar küçücük bir bütçe. Evet buna rağmen yani ben çok pırıltılı bir ilişki olarak gördüm onu daha önce tersaneler için gene Hollanda'dan gene bir enstitüyle bir ilişki olmuştu orada bir hafta süresince yapılan çalışma çok ilginçti yani buradaki mimarlık ofisleri bile bundan dolayı heyecanlandılar aslında kamusal şeylerde hep bu kamusal alanı genişletme meselesi herkesin aslında sorumluluğunda yani bütün mimarlık ofislerin sorumluluğunda böyle bir mekanizma Türkiye'de niye kurulamasın diye Düşünürdüm. Evet bence yani burada bir e, te, cesaretlendirmek lazım insanları. Yani biz de o yüzden bunun e, genellikle konuşuyoruz. Gençlerle konuşurken ya da öğrencilerle konuşurken de altını çok çiziyoruz. Yani biz mimarlar olarak zaten e, bedavaya çalışmaya alışkın bir mesleğiz. Çünkü yarışma yapıyoruz. Yarışma dediğiniz zaten bedavaya çalışmak demek. E, yani bunun yerine yarışma modeli yerine istediğiniz projelere çalışın. Yani mesela biz ofis olarak çok sık yarışma projesine girmeyiz. Çünkü başka yapmak istediğimiz bizim için önemli olan yani bir yarışma şartnamesiyle tanımlanmamış işler var. Mesela işte bu dolmuş minibüs haritası olsun, bisiklet haritası olsun bunlar öyle işler. Taksim geçtiği için de böyle bir çalışma yapılmıştı, geçmişti. Mesela o da hiç hani belediyenin belki iş verdiği mimarlar o sırada bambaşka şeylerle uğraşırken hani burada bir grup insan tamamen gönüllü olarak oturdular e, bu alana inşaat yapmadan hani şu anki sorunlar nelerdir evet. nereden nereye yaya konforu arttırılabilir ne yapmak lazım bunun için çok basit müdahalelerle ama kullanım aslında haritasını çıkardılar ya da bir tür yönetim planı hazırladılar ve bu çok güzel bir sorgulamaydı bunun ben mesela olabileceğini gördüm yani bu Tabii gezi ki. olaylarından çok daha önce yönetimin oraya katı bir şekilde e, müdahale etmesinden çok daha önce aslında bunun başka bir alternatifi vardı biz bunu E, ...yıllarca tartıştık... ...toplantılarını yaptık vesaire... ...yani bence aslında bunu bir avantaj olarak da görebiliriz... E, ...yani işte İstanbul'a hep baktığımız zaman... E, ...bir minibüs donmuş hikayesi bile... E, ...aslında şehrin kendi sorunlarını... ...kendi eline almasının hikayesidir bir şekilde... E, ...yani bir... ...yani şu anda hani donmuş ve minibüsü... ...aman ne güzel bir sistem bu... E, ...demek için söylemiyorum bunu ama... E, Bir toplu taşıma probleminin kişi bazında çözümüdür aslında o diye de konuşabiliriz. Yani biz böyle zaten çözüm üretmeye yani katılımcı olmaya çok alışık bir ve Öyle bir şehir burası. Dayanışma sayesinde evet. yaşıyor değil mi? Birçok mahallelerde evet. bunu görüyoruz. Sulukle'de gözlemledim. Gülen Suyu orada gördüm. Yani insanlar hep birbiriyle dayanışarak yaşıyorlar. Tarla başında öyleydi. Evet. Yani ama bunu biz uzmanlar olarak da yani işte mimarlık şeyine bir uzman grubu olarak tanımlarsak orada da bu dayanışmayı yeni yeni yani Vista'da bir biraz mahalleye sonradan gelen insanlarız. O yüzden belki deneyimimiz çok fazla değil ama bunu gözlemlemek ve cesaretlendirmek ve elimizden geldiğince desteklemek bizim için önemli bir şey. Böyle böyle Belki bir takım eksiklikleri kapamanın yolu gene e, kendi içimizde kuracağımız dayanışma ve bunun olabildiğince katılımcı olmasını sağlamaktan geçecek. Evet buna belki bugünkü bienal e, şeyinde de, e, sunumunda da geçtiği gibi mesafeyi belki kapatacak şeyler. Çünkü biz mesafe üretiyoruz zamanla Doğru. bilgimizle uzmanlar işte şeyler uğraştığımız büyük meseleler falan. E, bir de bu tabii gençlerde bunun karşılığı çok e, şey oluyor trajik oluyor. Çünkü o mesafenin henüz daha açılmadığı aşamada. Bu yavaş yavaş nasıl açıldığını görüyorsunuz. Doğru. Yani aslında pekala insanlar paylaşarak yaşayabilirler. Birçok sorunları birlikte çözmeye öğrenebilirler. Ama mesafeler açılınca işte bir takım insanlar kendilerini dışta kalmış hissediyor. Doğru. Yani bütün modernleşme sürecinin başından beri işte Beyoğlu'nda işte bir zenginlik paylaşılıyor. Kasımpaşa'da bir fakirlik falan işçi mahallesine dönüşüyor. Yani insanlar böyle birbirleriyle sentler arasında da bir şey ortaya, ötekileşme durumu karşımıza çıkıyor. O yüzden... Yani bu Evet, yine bu BNL'i şey olarak, e, de olsun, işte StüdyX'de olsun ki StüdyX'in e, şeylerinden bir tanesi, tanımlarından bir tanesi bir paylaşma mimarisi, e, öyle bahsediyoruz oradan. E, bu yeni tür ilişkileri zaten desteklemek ve bunları tanımlamakla ilişkili e, çalışacak tahmin ediyorum. Çünkü demin en başta konuştuğumuz işte bir şehir tahayyülündeki, Şehri bir nesne olarak görmekle o informalin dışında onun ötesinde yeni bir tanıma ihtiyacımız varsa birçok şeyin özneleşmesi gerekiyor birçok kişinin. Bunların bir kısmı da biz mimarlarız aslında yani biz de bir şekilde piyasanın nesnesiyiz ya da değil öznesiyiz yani ona da dikkat etmemiz gereken ya da bilmiyorum benim için en azından önemli bir konu bu. Evet. Yeni bir şeyler söyleyebilmek düşünebilmek açısından. Bir de yapılmamış olması bugüne kadar olmamış olması bundan sonra olmayacak anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Şimdi burada İstanbul içinde ben kendi şeyim gözlemlerimden hareketle yani bir yere bakarken mesela pazarına şu anda baksak birçok insan belki şunu söyleyebilir. Ya burası bir şey olacak burada olması gerekiyor. Yok olsun yeniden kurulsun buraya mağazalar yapılsın buraya büyük iş merkezi yapılsın falan sanki öyle bir bakışın şeyini e, tahakkümün araçlarını görüyorsun. Binalar yıkılmış. İşte şeyler olmuş. İşte oraya e, bir karmaşadır olmuş yani. iki şey arasında bir karışıklık olmuş. Şimdi burası büyük ihtimalle yakın zamanda gidecek. Dokunulmamış bir yer olarak durduğu için. E, yassada falan gibi işte Doğru. işlevsiz kalmış alanlar, tersaneler, gaz fabrikaları, antrepolar. Yani kentin büyük bir kısmında bu değişiklikler olacak. Biz bu değişimli olacağını hissediyoruz. Zaten adımlar da atılıyor. Fakat buna karşı yani bir şey olmamış gibi yapamayız. Böyle bir şey olmuyor diye yani bu değişimin başka bir alternatifi yok diye böyle seyredemeyizdi. Oradaki yaşamı keşfederek, kullanım biçimlerini hissederek, insanların anlam dünyasını şey yaparak, dikkate alarak aslında bu şehri ...başka bir şekilde düzenlemek mümkün... ...bu da hepsini birden değiştirmekle olmuyor... ...yani nereye Değil. müdahale edilirse... ...orada bir gelişme olabiliyor... ...ben bunu hayatım boyunca hep şahit oldum... ...yani biz nerede uğraşıyorsak... ...bir şeyle uğraşıyorsak orada bir değişim oluyor... ...dolayısıyla bu şehirde hiçbir şey olmaz... ...bu değişim zaten ya böyle kalır... ...ya işte şöyle olur falan demek yerine... ...yani bu tasarım bir yerine... ...bu açıdan ben birazcık... E, ...umut vaat ediyor diye... ...görüyorum... İçimde evet. öyle bir his uyandı sabah sabah. İyi oldu her sabah keşke böyle bir toplantıya katılsak. <gülüyor> evet. E, Studio X'in açılması da gerçekten umut verici bir gelişme. Ama çok çalışmak gerekiyor. Evet çok çalışmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler. İmkansız evet. bir şey yapmaya çalışıyoruz gibi gözüküyor ama bir taraftan da aslında en kolay iş bu. Çünkü zaten Doğru. kimse yapmıyor aslında bir bakıma da. E, <gülüyor> ya da dediğiniz gibi birçok birçok aslında deneme var. bu Birçok ufak ya da büyük deneme de var. Yani bunları bir araya getirmek, o, o gücü, onun gücünü ya da işte e, oluşturabilmek de önemli. Bu biraz e, çok iyi bir ifade olmadı ama e, yani cesaretlendirmek önemli bence. E, yani zaten bir şeyler yapan insanları cesaretlendirmeye devam etmek e, en önemlisi bence o. Evet bu şeyde destekle de olduklarını düşünüyorum insanların çünkü yani bu gelişmeyi Herkes bir şekilde yorumluyor, düşünüyor, kafasında bir takım çözümler üretiyor. Bunları paylaşabilmek evet. lazım. Evet Yani kimse düşünmüyor değil, kimse Yok. sessiz bir şekilde duruyor değil. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu açıdan da belki bir dönüm noktasında şehir şeyi değişiyor. Yani gelecek artık eskisi gibi değil. Lafı buraya çok iyi oturdu. <gülüyor> evet. Sanki geçmişten size der gibi, sanki gelecek geçmişte olmuş gibi değil sözcüğüyle, bu kadar evet. emin bir şeyle bu telaffuz edilebiliyor. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür Selva Gürdoğan. Bugün hem Stüdyo x'ten söz ettik, hem bu sabah taze olarak ikinci tasarım benelinin tanıtım toplantısından buraya bir takım şeyleri taşımaya çalıştık. Destekçimiz Hasan Günday'a da çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın, çok teşekkürler. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol tuzlu sevgili sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Sokak süpürge, ıslak ıslak boşaltma da yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41